Merhabalar ben Kerem Doğan Ben Didem Gürsap. 94.9 Açık Radyo'da Kamusla Güreş başladı Kamusla Güreş'e devam ediyoruz Geçen hafta yeşil kelimesiyle bir başlangıç yaptık Devam ediyoruz devam. yeşile Bu arada Bitmedi. dinleyicimiz ve destekçimiz Yasemin Kayalıoğlu hanımefendiye Teşekkürlerimizi teşekkür iletelim ee, Ben hemen e, Es zamanlı olarak Twitter'da e, Çeşitli görselleri ve bazı küçük alıntıları paylaştığımızı Açık Radyo'nun sayfasında daima eski programlarımıza gene bazı görsel ve seçkilerle ulaşılabileceğini programlardan program adımızı yazarak Instagram'da da... ...ulaşınız takip ediniz evet, efendim... ...hep beraber mesela. yeşillenelim diyerekten... ...çağrışımlara devam edelim istersen... ...biraz kalmış çünkü bayağı bir çağrışım konuştuk ama... ...çok... Eş. ...neler vardı... ...ya şöyle bir şey... ...şimdi hani renk olarak düşününce yeşili o kadar çok şeyi çağrıştırdı ki... ...geçen programda konuştuk... ...ama en temel şey e, doğayla... Tabii. Ağaçlarla, çiçeklerle korunması gereken yeşille ilgili olduğu için e, Sanki o yeşilin karşısına da bir gri rengi e, koymuşuz gibi oldu Doğru Böyle diyorsun. bir düşünce geliştirmiştik Yani e, bir, bir yerde renklendirerek griyi biraz daha da fazla renk atarak Farklı renklerle biraz gözümüzü kapatıyorlar hani, Ne güzel söyledin evet, Boyuyorlar evet. Gözümüzü koyuyorlar <gülüyor> dedikleri şey Yani bir yerde yeşil duruyor Öbür tarafta şey var aslında Rant Kentleşme, işte fosil yakıtlar, ilaçlamalar, yapılan yanlış tarım, aşırı büyüme, HES'ler, nükleer santraller, işte taşımanın çeşitli yolları fazla tamam. yani Hı -hı. normalin üstünde oluşuyor ve bu hızlı yaşam şartları hepsi yeşilin karşısında gibi. Görünüyor. Evet. Ee, bir yandan da e, son yıllarda Türkiye'de gelişen bir takım toplumsal sosyal e, olaylara yeşille yeşil karşıtı e, bir takım haberlere baktığımızda bazı sözcükler yine yeşili çağrıştırır gibi yani gezi parkı gibi hı hı. bu mahalle bostanları. Sen beni nereye götürmüştün sizin? İmrahor bostanı. İmrahor bostanı ne güzel de bir ismi var değil mi İmrahor? Evet. Ee, sonra Kuzguncuk da var. Evet uzuncuk da var Bostan. Bostan. Validebağ'da bir yeşillerini korumak için bir Validebağ gönüllülere uğraşıyorlar. E tabi Kuzey Ormanları savunmasını Karadeniz'deki e, şeyi gene unutmamak yeşil vardır. direnişi Hı. unutmamak lazım. Onun en temel da... hakkımız olan yaşamak hakkı elimizden alındıkça buna dair o grileşme hikayesiyle olan kapışma yeşilin ve grinin kapışması diyelim kendi bir tanımımız olsun. Evet. ...devam edecek. Ve gri de gerçekten şey... ...beton, beton, beton, beton... ...öyle bir betonlaşma var... ...yani işte havalimanı, üçüncü köprü... ...Riva'da kesilen ağaçlar... ...işte kule bostanlarının ortadan... ...kaldırılma planları... ...zeytin ağaçları ile ilgili görüşler derken... ...onlar da yeşilin karşısında... ...hep bunları konuştuk, düşündük... ...şimdi efendim sözlükler... ...o kadar çok vaktimizi aldı ki... ...ilk programda sevgili dinleyiciler... ...bitmediler. Bitmediler... Ben de bir... Şikayetçiymişiz e, gibi. De, Şikayetçi değiliz de, efendim. Değiliz. E, Ambrose Birsin şeytanın sözlüğünde de yeşille ilgili bir şey var. Hı hı. E, yeşil aycıyla biraz dalga geçmiş Beers. Şöyle demiş. Şeytana uyup kendine her türlü hazdan mahrum bırakan zayıf iradeli kimse. Katı bir yeşil aycı, yeşil ağacılığın kendisi haricinde her şeyden el çeker. Hı hı. Özellikle de başkalarının meselelerine karışmama alışkanlığından. Hmm. ...bu sonu özellikle bayağı güzel geldi bana... ...çünkü yeşil aycı olunca mutlaka bir karışılıyor yani... ...karşı tarafa... ...böyle... Simgeler sözlüğü meşhur sözlüğümüz Esat Korkmaz'dan... O, o ...almış dönem, yürümüş... ...evet almış yürümüştü... ...kese kese yaptım maalesef kusura bakmasın... ...yeşil... Kese kese. ...kimi tasarımlarda mavinin yerine geçerek doğuyu ...ya da maviyle karışarak göğü simgeleyen renkmiş... ...simgeler sözünde ilk anlam olarak... ...ilk simgesel anlam olarak hükümdarlığı ve hakimiyet simgeleri renk aynı zamanda gençliği, umudu, yeniden doğuşu, çoğalmayı, bolluğu, mutluluğu, başarıyı ve cenneti simgeler renk aynı zamanda. Aa tabii doğru. Çin kültüründe e, bir genç kızın oluşmakta olan güzelliğini, oluşmakta olan güzelliğini Hı -hı. temsil ediyormuş. Hep bu filiz hali evet. evet. İlkbahar işareti renk, mutluluk, iç huzur, iyilik, merhamet simgesi aynı zamanda. Olum. Edebiyatla ilgilenen tanrılarla memurların giysi rengiymiş. Edebiyatla ilgilenen tanrılar. Evet. E, Jüpiter'in rengi aynı zamanda. E, Mısır'da simgesel anlamda umut ve sevincin rengi. Sufi kültürde sevgi işareti renk. Pirin ruhsal gücünü işaret eden renk. E, Venüs'ün simgesiymiş aynı zamanda. E, Doğu bilgeliğinde yedi ana çakradan. Kalp ve göbek çakralarını simgeleyen renk aynı zamanda. E, renk terapisinde vücudun mide ve bel kemiğini simgeleyen renkmiş Didem Çinçin. Bayağı da önemli bölgeler yani. Evet, evet. Nakşi gelenekte Muhammed ile ilişkilendirilen ilahi hakikat simgesi aynı zamanda. Hı -hı. E, Bayağı e, önem evet. atfedilmiş efendim. Ala, Alevi Bektaşilik'te ise Hazreti Ali'ye bağlanan tarikat, tarikat simgesi renk aynı zamanda. Hmm. Bunlar var başka ya, olumlama var. yeşil benle el diye bir şey var yine alevilik bektaşilikte Ali'nin bütün dünyanın piri olduğunu ötesinde Tanrı salınının simgeleyen el anlamı var yeşil giysili yine Çin, Çin kültüründe simgesel anlamda üç talih tanrısından ailelere çocuk bahşedeniymiş denemiş hmm. yine bir veren bir şey böyle evet yeşil kurbağa var yine Çin kültüründe olumsuzluk çağrıştıran genç kız Ha, bir, bir tane olumsuz çıktı yani yeşil kurbağa yanmış bir kurbağa prens vardı. <gülüyor> Az kaldı yeşil lambalar ailesi diye bir şey var bu hoşuma gitti. Çin Hı. erotik edebiyatında simgesel anlamda hayat kadınları yeşil lambalar ailesi. Ha, yeşil lambalar yanıyor herhalde. Yeşil orman insanları var yine Çin kültüründe haydutları simgelermiş. Hı. Bir de yeşil şeftali çiçeği var. Çin halk inancında aşıkların gizli buluşma yeriymiş. Ha, Haydutların nesin geliyor demişti ...yeşil orman insanları. Yeşil orman insanları. Ben de bir şey okudum... ...ama genellikle... ...biz Kerem'le... ...kitap ağırlıklı gidiyoruz. Gerçekten kitap böyle... ...haşır haşır sayfalarını da arada çeviriyoruz... ...ve tabii ki internete bakıyoruz... ...bazen internette böyle bir emin olmadığımız... ...kaynaklar oluyor, hiç değinmiyoruz... ...orada hani Robin Hood... ...aslında Hood değil, Wood gibi bir... ...bilgiye hmm. de rastladım... ...ama çok altını dolduramadığım için... ...geçtim ama sen şimdi haydut deyince... Olumlu hayduttu ama Aslında e, bu Simgeler sözündeki sözcüklerin Bir kısmı neredeyse bizim Vardığımız sözcükler gibi düşünülebilir Geçen programda vardığımız sözcükleri Hemen söyleyeyim mi acaba hmm. e, Doğa, doğal, din Sağlık, şifa, zehir Huzur, uyum, bahar e, Gibi sözcüklere vardık Ve e, doğanın pek çok Parçasının orman gibi, yaprak gibi Ot gibi hepsi ayrıca Direkt yeşili anım tutuyor diye de konuştuk. Evet, bitti mi simgeler efendim? Simgeler bitti canım benim. Şimdi ben de e, sevgili mimar arkadaşım Gamze Yeşildağ e, yeşil binalarla ilgili bir şeyler paylaştı benimle. Ben de sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle bir yeşil mimarlık, yeşil bina olayı olduğunu biliyorum. Detay verdi bana. Aslında sürdürülebilir mimarlık başlığı altında anılıyor. Açık mimarlıkta da zaman zaman değinilen bir başlık bu dinliyorum e, denk gelince. Şimdi e, bazı sertifikalar var yani bir binanın yeşil bina olup olmadığını e, belirleyen bunların en tanınmış ve prestijli olanlarından biri LEED sertifikası diye bir sertifika. Hmm. E, bu the leadership in energy and environmental design kelimesinin baş harflerinden oluşturulmuş bu LEED. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeşil bina konseyince 1988'de geliştirilmiş kökenler hmm. daha çok orada. Sonra Amerika'da 50 eyalette ve dünyada 30 ülkede toplam 99 kilometreyi bulan 14 bin proje değerlendiriliyor. Aha. Bu biraz daha evvelden bahsediyorum. Altın sertifikayı New York'taki Dünya Ticaret Merkezi alıyor. Hmm. 7 Dünya Ticaret Merkezi diye geçiyor. Ama zaman içerisinde zaten bu LEED ödülleri hep veriliyor birçok binaya. Türkiye'de de böyle yeşil... E, bina sayılan, evet binalar var mesela. Merak ettim hangileri e, acaba? Fortrix Gizerler Plaza Adana'daki, Allah. Eskişehir'deki Çimsa Yemekhane binası, hmm. e, sonra e, Mersin'deki Arkeolojik Mimarlık Tarihi ve Kültürel Miras Merkezi, hmm. Zeytinburnu Hilton, başka da var da birkaç tanesinin resimlerini paylaşırız. Yurt dışında da çok güzel Görünen binalar var gerçekten. Ee, mesela bu e, Hollanda'da e, bir bina var. Gerçekten çok güzel bir bina. E, İngiltere'de e, Crystal diye bir bina var. E, Kanada'da gene, gene Talus Garden e, adı altında bir bina var. Hollanda'daki The Edge bu arada. Kullanırız resimleri. Böyle yani. İlginçmiş. Evet yeşil bina. Ee, tasarruf yapıyor. Hani ne, nedir diye tahmin etmişlerdir dedik aslında ama sevgili dinleyicilerimiz e, kullanılan e, malzemeden çevreye verdiği vermediği zarara, iş düzenlenişine, enerjiyi nasıl tasarruf ettiğine kadar giden bir sürü başlık. Süreç var. Ee, evet süreç var. Hatta mesela burada Edge denilen Hollanda'daki e, tükettiğinden çok güç üreten bir binaymış. Hmm. Evet. Evet şeye de baktım modern toplumsal düşünce sözlüğü var iletişim yayınlarından çıkan orada da yeşil hareket var Green Movement Mo Movement, Movement, e, evet. Movement e, bu 70'lerin sonunda kurulan Batı Alman Alternatif Siyasal Birliği yani Yeşil Parti işte Avrupa'da siyaset alanında yeni ve önemli bir başlangıç yaptı diyor sözlüğüm, giriş cümlesi olarak e, aslında yeşil hareket birçok unsuru barındırıyor e, hala da devam ediyorlar e, ...bu başlangıç aşamasında... ...60'lı yılların işte öğrenci hareketlerinden... ...tut, işte parlamento dışı... ...Marxistleri, yerel yurttaş... ...girişimcilerini, eşcinsel hakları... ...savunucularını, işte çevrecileri... ...feministleri, barış savunucularını... ...ve nükleer enerji karşıtlarını e, ...içinde barındırıyor. barındırıyor. Aslında tek bir şey değil yani. Evet, birçok unsur var, çok... barındırıyor. 80'lerin sonunda bu tüm yeşil... ...siyasi hareketler e, tüm Avrupa... ...ülkelerine yayılıyor... Hala da dediğim gibi devam ediyor. Birleşik Krallık'ta ekoloji partisi kuruldu örneğin. E, bu hareketle ilgili bahsettiğim unsurlarla birlikte yaptıkları hani siyaseti de anlayabiliriz diye düşündüm. Hmm. Bir şarkı arası verelim. İkimizin de çok sevdiği Tom Jones'tan geliyor. Evet. Green Green Grass of Home.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 Good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me. And I realize, yes, I was only dreaming. Oh, there's a God, and there's a sad old On and on we'll walk at daybreak. Again, I'll touch the green, green grass. 94.9 açık radyodayız, Kavmuzla güreşteyiz devam ediyoruz, yeşilleniyoruz. Yeşillerden bahsederken sen geçen sürü, hıdır, hızır aa, İlyas, ah evet, biraz kökenlerini incektin. Ondan İlk bağlayacaktı, değil mi? adlarını almıştık, evet. Ee, ben gene Açık Radyo'nun e, taze yeşil e, programcılarından e, Benen Kapıcı arkadaşımdan da bir iki tüy aldım. Hmm. E, benim de bazı araştırmalarım vardı. Oradan bu e, yani bizdeki Hızır kutlamaları Hızır e, Yakın ile... Yakın zamanda oldu zaten. Evet, e, Mayıs, e, şimdi ay olarak bizde, bizim kültürümüzde Hıdrelles kutlamaları var. Malum Hızır var ve Hızır e, yeşil olan anlamında kullanılıyor. Hmm. E, zaten baharın gelişiyle ilgili çok çağrışımı beraberinde barındırıyor. E, Hristiyan kültüründe de aynı zamanda yani Mayıs'ta Aziz George günü var. Hmm. E, Yeşil da deniliyor bu Aziz e, George'a. Ve birçok özellikleri çok aynı. Kutlamalar, zamanlama hatta bir takım yaptıkları şey, şeyler. Mesela Hızır'ın da bir ejderhayı yenmesi hikayesi var. Hmm. Aziz George'un da böyle at üstünde ejderhayı öldürme sahneleri var... E, hmm. Resim sanatında Batı resim sanatında Mesela gagavuz Türkleri Aslında iki kültürü de içinde Barındırdıkları düşünülebilir ama e, Malum Hristiyan bir Türk topluluğu Bu Hidrellezli Ayoz Georgi yortusu olarak kutluyorlar. Hı, bizdeki Ayoz yorgiyi. Evet yani bu, ama o, o, o mu bilmiyorum. Bazen isimler çok benziyor. Evet olabilir doğru. E, bu, bu Georgi diye geçiyor çünkü. Hı -hı. E, bu, sonuçta e, kültürler birbirine yakın coğrafyalarda özellikle o kadar çok hikayeyi hatta dini öğeyi birbirlerine geçirmişler ki buna çok Hı. rastlıyoruz programımızda. Ama işte... George'da, Hızır'da yeşil yani. Hı -hı. Ee, başka gene kültürümüzde e, hayat ağacı ve kayın ağacı e, kutsal e, sayılan ağaçlar ve yeşil tabii ki. E, bu kayın ağacının e, ataların ruhlarını konakladığı ağaç olduğu kabul ediliyor. Hatta bizim kültürümüzde böyle ağacın içinden doğan bebekler, ağacın içinden gelen eş figürü falan çok var e, mitlerimizde. Bu yaşlı bilgeler vardır ya dede görün falan şeklinde. Hı -hı. Bu yaşlı Yaşlı bilgiler kayın ağacı kullanarak yeryüzüne iniyorlar ve genellikle hep yeşiller giyiyorlar. Hmm. Ee, zaten din kültürümüzde de yeşilin e, evet, çok çağrıştı. bahsetmiştik evet, biraz. bahsetmiştik. Ee, sonra yeşil adam miti diye bir mit var. Bu daha çok Hristiyan kültürüne dayalı bir e, inanış. Jack in the green deniyor hatta. Yapraklardan böyle sarmaşıklardan dallardan bir sürü yeşilliklerden oluşmuş bir adam tasviri var. Batı kültüründe ve sanatında çizimlerine de rastlamak olası. Çin kültüründe de Pangu diye bir... E ...kişiden, devden bahsedebiliriz... ...daha doğrusu... Hmm. E, ...baltasıyla... E, ...vurarak yeryüzünü ying ve yang... ...diye ikiye ayırıyor... ...hatta bununla ilgili bu iki programında çok eskiden... E, ...bahsetmiştik... E, ...gökyüzünü yukarı itiyor... ...bedeni dağlara, yeryüzüne, saçları... E, ...ormana, nefesi rüzgara... ...dönüyor falan... ...mühim olan bu panyonun hep böyle yeşil giysili... ...biri olarak çizilmiş olması... Hmm. ...Çin çizimlerinde... doğa ile ilgili bir şey çağrıştırdığı için... Böyle güzelmiş efendim. hikayeler dinle amca ben böyle uyudum ama ben uyudum ya. demeyeceğim de. <gülüyor> <Sakın>. <gülüyor> Keyifli bir halde dinledim. Şimdi senin sevdiğine sevgili, geldik. Sev, benim sevgilim Galeano. Ee, son kitabı Zamanın Ağızları Sel Yayınlarından çıktı. Şiddetle tavsiye ederim ben. Evet. <gülüyor> Orada yeşille ilgili birkaç bölüm var. Onları okumak istedim. Ee, Yeşillenenler diye bir bölüm var. Buyur. ''Denizin deniz olduğu zamanlarda toprak çıplak bir kayadan başka bir şey değildi. Likenler denizden gelip çayıları yarattılar. Onlar taşın krallığını istila ettiler, işgal ettiler ve yeşillendirdiler. Bu dünlerin dününde oldu ve hala da olmaya devam ediyor. Hiçbir şeyin yaşamadığı yerde, buz tutmuş steplerde, kavrulmuş çöllerde, en yalçın dağların en yücelerinde likenler yaşıyor.'' Likenler yaşarken bir yandan da oğulları mantarlar su yosunlarıyla düğün yapıyor. Eğer düğün bozulursa likenler de bozuluyor. Bazen su yosunlarıyla mantarlar şiddetli geçimsizlikten boşanıyorlar. Yosunlara göre mantarlar onları içeri kapatıyor. Gün yüzü göstermiyorlar. Mantarlara göre ise yosunlar... Onları bıktırıyor gece gündüz sürekli şeker veriyorlar. <gülüyor> Ay masal gibi. Sevgili Hanım. Çok evet yem yeşil şeyler gözümün önünde canlandı böyle. Efendim aynı kitaptan ben de yeşil diyaloğu okuyorum. Çok kısa hikayeler bunlar zaten. Hareketsiz görünüyorlar ama nefes alıyorlar ve ışık arayarak yürüyorlar. Konuşuyorlar da çok az biliniyor ama bir ağacın bir darbe ya da bere aldığında kendini zehir terleyerek savunduğu ve yakındaki ağaçlara tehlike işareti yolladığı kanıtlandı en azından. Ağaç dilindeki kelimeler havada yolculuk ediyor ve tehlike diyorlar, dikkat diyorlar. İşte o zaman yakındaki ağaçlarda zehir salgılıyor. Belki de ilk ağaç yeryüzünde doğrulduğundan ve rivayete göre bir kıvılcımın daldan dala bütün dünyaya dolaşabileceği kadar sık ormanlara dönüştüğünden beri böyleydi. Şimdi çölle çöl arasında hayatta kalan ağaçlar bu eski iyi komşuluk geleneğini yaşatıyorlar demiş. Benim de devam ettiğim bir felsefe sınıfındaki bir sevgili arkadaşım bu yeşillerin birbiriyle konuşması kendilerini korumalarıyla ilgili çok değerli bir kitaptan bahsetmişti. Şu an anımsayamadım ama program biter bitmez kendisine sorup Twitter'da paylaşacağım, paylaşacağım diyorum inşallah unutmam. <gülüyor> ben Yalnız... işte Galiano'nun çok pardon aynalarından çok ufak bir hikaye var. Tamam canım. Evet. Orada da Sahra'nın yeşillikleri diye kısa bir alıntı da şeyi anlatıyor. Olduğu gibi okumayım. E, Tassili ve e, Sahra'da yani çöl aslında Kaya resimlerinde böyle inekler, boğalar, antiloplar, zürafa çizimleri falan var. E, aslında bu resimler bize bir zamanlar oraların çöl olmadığını. Yeşil yerler olduğunu ve e, Galeano'nun ifadesiyle kaybolan yeşilliği aramak üzere bu hayvanların başka yerlere gittiklerini anlatıyor. E, bugünün dünyasında da bu kaybolan yeşilliğin peşinde bir yere gitmek ya da gidemeyip o greenin içinde kalma hali. Ee, bir süre sonra yok olursa ara ki bulasın canım benim. <gülüyor> yani evet. Maymunlar cehennem filmi. Programımızın geldi sonuna doğru gelirken Hi. biraz da sanattan bahsedelim. Ay hemen bahsedelim. Hani bir Kandinsky vardı sende galiba yeşille ilgili. Evet ya Kandinsky her rengin ayrı bir e, görüntüsü sesi olduğu tezinden yola çıkıyor. Ve resimlerinde de bununla ilgili hı hı. çok önemli şeyler var. Sanatta Ruhsallık Üzerine adlı e, kitabında küçük birkaç alıntı okuyorum. Başka renklere de değineceğim yeşille karşılaştırmak için. Mesela şey demiş direkt Kandinsky'nin ağzından... Uzun ve tiz trompet sesinin kulağa zorlaması gibi parlak limon sarısı da gözü yakar hmm. ve gören rahatlamak için maviye ya da yeşile koşar demiş. Hmm. Sonra mesela krom oksit renginden şöyle bahsetmiş insan da dokunma isteği uyandırıyor. Sert gözüken diğer bazı renklerse kobalt yeşili, mavi yeşil oksit tüpten yeni çıktıklarında bile kuru gözükürler demiş. Hmm. Ee, sonra bir de şekil hikayesi var. Ee, her rengi bir e, geometrik şekle benzetmiş. Yeşilli kare olarak görmüş. Kare. Kare. Ben de bunlar var. Bu kadar seçtim. Hı. Efendim. Bir de Matisse'in The Green Mile diye bir resmi var. O aklıma geldi. Belki onu da paylaşırız. Twitter'da. Ee, başka neler geliyor? Aklıma Reşat Nuri Güntekin'in bir yeşil gece diye bir hmm. romanı vardı evet. ayfer tunç'un vardı galiba evet yeşil peri gecesi Hı -hı. ilk Hı -hı. programda demiştik hani sen geçen program kelebekten e, bir evvel ki bahsederken demiştin televizyonda hep aynı filmlerin çevrildiği dönemde kelebek ben de Vadim o kadar yeşildiki filmini çok ben çocuktum o zaman ama tabi bile bir vahdim o kadar yeşildiki filmi gösterilirdi sen o zaman yoktun belki keren <gülüyor> E, Var mı belki, de, ama <gülüyor> burada yoktum diyormuş. Olabilir, doğru ya burada değildin sen. Ay, böylece yeşil bitmez tabi ama programın süresi bitti. Evet, keşke biraz daha uzun olsa diyerekten. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. İyi haftalar hoşçakalın.